Uhud Savaşı devam ediyor. Savaşın en yoğun anları yaşanırken, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kayıpları en aza indirmek için, ordusunu dağın yamacına doğru çekti. Bu çekilme esnasındaydı ki, müşrik saflarından bir atlı, Müslümanlara doğru atını sürdü. Bu gelen müşrik, Übey bin Halef'ti. Übey bin Halef, Mekke döneminde Müslümanlara ve özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme işkence yapan kafirler dendi. Atını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne sürüyor, seni bu atımla çiğneyeceğim diyordu. Her seferinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona şu mukabelede bulunuyordu. İnşallah ben seni öldüreceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ubey'in geldiğini görünce, yanında bulunan sahabiden mızrağını aldı ve ona doğru fırlattı. Mızrak, Ubey'in boynunu delip geçmişti. Ubey, atını çevirerek kendi sapına. Zor yetişti ve orada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini vurduğunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri gerçekleşmiş, Ubey kafirini öldürmüştü. Bazen sorulur, Peygamber adam öldürdü mü, öldürmeyen savaşa çıkar mı? Hem de komutan olarak, ne var ki o, sadece Allah ve onun davası için öldürüyordu. İnsanları sömürmek için öldürmüyordu. Müzik Müslüman askerlerden sağ kalanların tamamı dağa tırmanıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çıktılar. Onları takip etmekten çekinen Ebu Sufyan ise bağırıyordu. Ey Muhammed! Uhud Bedir'e karşı olsun. İşte size galip geldik. Oğlum Hanzala'ya karşı sizden Hanzala'yı öldürdük. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hayır Ebu Sufyan! Sizin ölüleriniz cehennemde, bizimkilerse cennettedirler. Bunu böyle bil diye cevap verdi. Daha başka bir şey yapamayacaklarını anlayan Mekkeliler, Ebu Süfyan'ın emri üzerine Mekke'ye geri dönme kararı aldı. Savaş bitmiş, İslam ordusu yenilmişti. Ve bu yenilginin bir tek sebebi vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin yerine getirilmemesi. Bu hata Müslümanlara çok pahalıya mal olmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine titrediği nice yakın arkadaşı başta Hazreti Hamza olmak üzere şehadet şerbetini içmişlerdi. Düşman ordusu çekip gittikten sonra, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, savaş alanına inip, şehitlerin cesetlerini topladı. Hazreti Hamza'nın vücudu tanınmayacak şekilde parçalanmıştı. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Hazreti Hamza'nın ciğerlerini çıkartıp ağzında çiğnemiş, parmaklarını kestirerek, kendine kolye yapmıştı. Şehitler arasında bir tanesi vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok merak ediyordu. Adı Hanzalaydı. İslam'ın en azılı düşmanlarından olup Uhud savaşının hazırlayıcılarından olan Ebu Amir'in oğluydu Hanzalay. Babam müşrik, oğul İslam ordusunun saflarındaydı. Müşrik ordusu çekip gidince de komutanları Ebu Süfyan şöyle bağırmıştı. ''Oğlum Hanzala'ya karşı sizden Hanzala'yı öldürdük. Kimdi bu Hanzala? Niçin herkesten ayrı olarak o gösterilmişti?'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala'nın hanımını buldurup kocası hakkında bilgi istedi. Şehit hanımı olma şerefine nail olmuş olan o yüce Müslüman sadece şunu söyleyebildi. Ya Resulallah biz Hanzala'yla dün evlendik. Zifaftayken cihat emrinizi duydu. Yıkanmaya fırsat bulamayarak cihat ordusuna katıldı. Bu sözler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını çok etkilemişti. Çünkü böylece Hazreti Hanzala'nın farkı ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben de bunu merak ediyordum. Çünkü bütün şehitler arasından meleklerin Sadece onu yıkadıklarını gördüm, dedi. Artık hansala, tarihe, Vasilül melaike, yani meleklerin yıkadığı kişi olarak geçecek ve günümüze kadar, İslam'ın örnek şehitlerinden birisi olarak yad edilecektir. İslam devleti, Allah için bu şekilde zifaflarını bile terk eden mücahitlerin şehitlerin omuzlarında oluştu ve böylece hükümran oldu. Komutan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okçularına verdiği kesin emir dinlenilmediği için Müslümanlar büyük sıkıntılar yaşamıştı. Onları ikaz için şu ayet nazil oldu. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ta ki rahmete kavuşturulasınız. <Gülüyor> Bu halde rahmete yani kurtuluşa ulaşmanın tek yolu Allah'ın emrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği emirlere uymaktır. Uhud hadisesinde Müslümanlara verilmek istenen bir ders daha vardır ki savaş stratejisi bakımından çok önemlidir. İtaat. Savaşta zaferi elde etmenin sırrı. Ne var ki bu itaat? Allah'ın emirleri doğrultusunda olmak lazımdır. Yani Allah'ın emredip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiklerine karşı savaş açmış olanlara itaat yoktur. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a isyanı emreden kula itaat edilmez buyurulmuşlardır. İslam ordusu 70 kadar şehit verip Medine'ye dönünce münafıklar alay etmeye başladılar. Müslümanlara şöyle diyorlardı: "Bize uyup savaşa gitmeseydiniz böyle öldürülmezdiniz. Bu dava size mi kaldı? Evinizde otursaydınız. Size ne İslam davasından? Tabii başınıza belalar gelir. Oturun oturduğunuz yerde. Hiçbir şeye karışmayın, konuşmayın."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 Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi isterdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayan ağızlarından söyleniyordu. Onlar gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Kendileri evlerinde oturarak kardeşlerine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 İşte münafıkların özelliği budur. Allah yolunda mücadeleden alıkoymak. Namaz kılarak veya kıldırarak, oruç tutarak, hacca giderek yahut bunları yapmıyorsa bile zaman zaman ben de Müslümanım canım diyerek Müslüman görünmek. Ardından da saf Müslümanları kandırıp İslam'a gizli savaş açmak. Allah'ın Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir şeklindeki buyruğunu unutarak veya unutturarak Kur'an'ı Sadece bir ahlak kitabı, İslam'ı şununla bununla sulh içinde geçinme diye takdim eden, kendilerini Müslüman diye lansetmelerine etmelerine rağmen İslam nizamıyla savaşmayı şiar edilmiş olanlar. İşte bunlar, Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmayı ve onları içten çökertmeyi düşünen münafıklardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıklardan birisi öldüğünde cenaze namazını kılmak istemişti de Allah hemen şu ayetin nazil buyurmuştu. Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma. Mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah ve Resulüne karşı küfre saptılar. ''Ve fasıklar olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar küfür içindeyken zorluk içinde çıksın ister.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da yenilgiye uğrayıp moralleri bozulmuş olan İslam askerlerinin tekrar maneviyatını düzeltmek istiyordu. Onun için Mekke'ye geri dönmekte olan Kureyş ordusuyla karşılaşmak üzere İslam ordusu yola çıktı. Fakat Mekkeliler çoktan uzaklaşmışlardı. Uhud Savaşı'nın intikamı alınır diye Mekke ordusu korkuyordu. Onun için İslam ordusunun hareket ettiğini duyunca mola vermeyip yollarına devam ettiler. Savaşın mağlubu konumunda olan Müslümanlarsa böylece biraz morallendiler. Müşrik ordusunun kaçıyor olması Medine'deki münafıklara karşı onları üstün konuma getirdi. Uhud savaşı İslam tarihi içindeki önemini hep korudu ve koruyacaktır. İstişare ve emri itaat gibi çok önemli kavramların taşıdığı manaya hep örnek gösterilecektir. Ama her şey rağmen fahrü kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem asabına karşı takındığı olgun ve sabırlı tavırsa tarihe altın harflerle yazılacaktır. Salat ve selam O'nun Resulüne, Al ve Ashabına olsun.